Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ala ve ala ve kader. Kader iman. sünnet ve cemaat. ve cemaat. Yanlış yeri Sayfa 89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 mimmen o şeyler ki akhbarah billahu ve rasuluhu onu Allah ve Resulü haber vermiştir sallallahu aleyhi ve ala alihi sellem min sakaratil mauti ölü sekaratından ve huduri malaiketil mauti ve ölüm meleklerinin gelmesinden ve farahil mu'mini ve farahil mu'mini bi liqa'i rabbih mu'minin ile karşılaşmasındaki sevincinden ve hudurü'ş şeytani ölüm anında şeytanın hazır olmasından ve ademi kabulü'l-imanil kâfiri inde'l-mauti Kafirin imanının ölüm anında kabul edilmemesinden ve âlemil berzahi berzah âleminden ve ne'imil kabri ve azâbi kabrin azabından ve nimetlerinden ve fitnetin li ruhi vel cesedi cesedin ve ruhun fitneye uğramasından yani imtihana uğramasından ve sual el meleklerin sualinden ve enne shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ve şehitlerin, Rablerinin yanında diri olarak rızıklandırıldıklarından ve enne arwah ahli's sa'adeti mun'amatu saadet ehlinin ruhları nimetlendirilirler ve arwah ahli'ş şakaveti mu'azzabatu şakavat ehlinin ruhlarının ise e, azaplandığına dair ne yaparlar Bunların hepsine iman ederler. Şimdi e, normalde, kıyamet gününden önce aslında insanın kıyameti nedir? İnsanın kıyameti kendi ölümüdür. Yani insan öldüğü zaman, insanın kıyameti ne yapmıştır? Kopmuştur. Çünkü hayatla ilişkisi artık kesilmiştir. Şimdi ölüm anında e, vaki olan, müşahade aleminde görülmeyen ve gayb alemine ait olan birtakım haberler var. Ehli sünnet bunlara inanıyorlar. Neden? Çünkü bunlar ya kitap ile sabit olan şeylerdir veyahut da sahih sünnet ile sabit olan şeylerdir. Ehli bidat ise bunları kabul etmiyorlar. Bunların kabul etmemelerinin sebebinin başında ise bunların özellikle hadislerle sabit olması gelir. Bu konuda ehli sünnetle bidat ehli arasındaki en belirgin mesele kabir azabı meselesidir. Yani ehli sünnetin yanında kabire girdikten sonra Kabir ya cennet bakşelerinden bir bakşedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. İnsanın hem ruhu hem de cesedi kabirde ya azap görür veyahutta nimet görür. İnsan kabre girdikten sonra birinci sorgu, birinci hesap iki tane meleğin ki bazı rivayetlerde münker ve nekir diye isimlendirilen iki tane meleğin insana gelip akaidi ve dini ile ilgili sorduğu sorular ve bu soruların akabinde insanın verdiği cevaplara göre insanın göreceği azap ve insanın göreceği nimet vardır. Bunlar hep neyle sabittir? Bunlar yap, hep ya bazı ayetlerin işaretiyle sabittir veyahut da çok açık sarih tevatür derecesine ulaşmış olan tevatür derecesine ulaşmış olan hadislerle sabittir. Ehli bidat ise özellikle tarihte mutezile şu anda da o kesim üzere olan o kafa üzerine olan insanlar kabir azabını inkar etmelerinin iki tane sebebi vardır. İki tip ayete dayanaraktan kabir azabını inkar ediyorlar. Bunlardan bir tanesi işte o kıyamet gününde şeyden uyandığı zaman kalu men بَعْثَنَا min مَرْقَدِنَا هَذَا Kim bizi bu yatağımızdan kaldırdı? deyip de şaşkınlık içinde olan insanların ayetini veya da kıyametin aniden kopacağını ve insanların aniden uyanacağını ifade eden tüm ayetleri kendilerine delil almışlar. Yani demişler eğer insan kabrinde azap görmüş olsaydı veya kabrinde nimet görmüş olsaydı dirildiği zaman şaşırmazdı. Yani kim bizi bu yattığımız yerden böyle kaldırdı e, diyerekten o hale şaşkınlık göstermezdi gibi müteşabih olan e, bir ayete ne yapmışlar? Müteşabih olan bir ayete yapışmışlar ve kabir azabını inkar etmişler. Oysa kabir azabı neyle sabittir dedik? Kabir azabı tevâtür seviyesine ulaşmış hadislerle sabittir. Tevâtür ne demektir? Yani ilim ifade eden Herkesin onu kabul etmekte mecbur olduğu haber demektir. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayan insanların her tabakada aynı şoklukla hisse dayalı olan bir haberi ne yapmalarıdır? Bir haberi rivayet etmeleridir. Şimdi birinci tip rivayetler mesela nedir? Bir ayet vardır. Peygamberimiz onu kabir azabıyla tefsir etmiştir. Ne gibi? Mesela يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا Allah müminleri dünyada ve ahirette sabit olan söz ile sabit kılacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimiz diyor bu nedir? Meleğin insana gelip men rabbuke kabirinde. Sen Rabbin kimdir? Sen peygamberin kimdir? Senin dinin nedir? diye soru sormasıdır. Bu birtakım ayetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabirde olacak olan sorguya ve kabirde olacak olan hayata yorumlamıştır. Hakeza Peygamberimiz bizzat kabirde olacak olan şeyleri haber vermiştir. Ne gibi? İşte mü'min kabrine girdiği zaman kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olması, e, kafirin kabrine girdiği zaman o ka şeyin, kabrin onu sıka sıka ta ki o kemiklerinin kırılma birbirine geçme çatırtısını yerde gökte insan dışındaki her şeyin yani duyduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir şekilde ifade etmesi gibi. Kabrin içindeki azabın envai çeşitlerini anlatması gibi, orada var olan yılanlardan söz etmesi, orada insanın başına gelecek olan azapları ne yapmasa anlatması gibi. Bir takım bir grup rivayette de Peygamberimizin kabir azabından Allah'a sığınması ve sahabesine de kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretmesi gibi. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam namazın sonunda selam vermeden önce yani tahiyyatı bitirdikten sonra ne diyor Peygamberimiz? Dört şeyden Allah'a sığınınız. Dört şeyden Allah'a sığınırız. Nedir bunlar? Hayatın fitnesinden, ölümün fitnesinden, deccalın fitnesinden bir de kabrin fitnesinden. Yani kabrin sorgusundan Allah'a sığınırız. Bu emri bir de fiili olarak sahabe peygamberimizin her namazdan sonra, selamdan önce yani tahiyatı bitirdikten sonra peygamberimizin dört şeyden Celle'ye sığındığını bize söylüyorlar. Bu nedir? Bazen işte ateşin fitnesinden, dünyanın fitnesinden, ölümün veya hayatın fitnesinden ve kabir azabının neyinden kabir azabının fitnesinden bu ve benzeri rivayetlerden ötürü mesela işte kabire gelmişler peygamberimiz demiş kardeşiniz için dua edin çünkü ona şu anda ne yapılıyor ona şu anda soru soruluyor demiş mesela Aleyhisselatu vesselam yani benzeri rivayetlerde peygamberimiz kabir hayatına ne yapmış kabir hayatına işaret etmiş Kur'an-ı Kerim'de ehli sünnetin en kuvvetli delil olarak kabul ettiği ayet-i kerime ise ee, Firavun'un ailesiyle ilgili Allah azze ve celle en naru yu'raduna 'aleiha ve aşiyya. ve ala azab. O öyle bir ateş o ateş ki ona gece ve gündüz arz olurlar. Kıyamet koptuğu zaman da Firavun'un ailesini azabın en şiddetlisine sokun diyor Allah azze ve celle. Yani kıyamet kopmadan önce Firavun'un ailesinin bir ateşe gece ve gündüz arz olduğunu söylüyor. Kıyamet koptuktan sonra ise Allah azze ve celle onları en şiddetli azaba sokun diyor. Tamam? Buna dayanaraktan ehli sünnet bu ayet kelimeyi kabir azabına işaret eden en kuvvetli ayet kabul etmişler. Demek ki demişler kıyamet kopmadan yani insanlar hesaba tam çekilmeden önce başka bir azap daha var ondan önce. E bu da nedir? Bu da sünnette yerini bulan kabir azabıdır demişler. Tamam? Evet. Buyut minune iman ediyorlar. Buyu <gülüyor> kıyamet kıyamet büyük kıyamet gününe eldezi oki yuhil lahufi ilme mute. Oda Allah azze ve celle, Allah, diriltiyor. Veya başıl ibadetini kuburu him ve, e, ve e, kullarını e, ve kulları kabilerinden e, diriltiyor kaldırıyor. Sıma yuhasi bugün sonra onları hesaba çekiyor. Ve ahlı suneti ve cemaati ahlı suneti ve cemaat buyut minune iman ediyor bin nefhi فِي السُّورِ Sura üflenmesine iman ediyor. وَهِيَّ نَفْخَتَانِ عَلَى الصَّحِيْهِ ee, iki, i̇ki üfleyiştir. Sahih görüş üzerine, sahih görüşe göre iki tane üfleyiş vardır. Sahih görüşe göre iki tane üfleyiştir. وَقِيلَ denildi سَلَاسُ نَفَخَاتٍ e, e, سَلَاسُ نَفَخَاتٍ 3 Üfleyiş denildi. Yani üç üçleyiş vardır küfleş <gülüyor> vardır denildi. Küfleş vardır denildi. Elüla birincisi nefhatu fez'i. Fez'i. Nefhatu'l fez'i. Fez hmm. fez fez ne demek nefhatu'l fezah? Yani insanların ürkme ve korkma e, üflemesi. E, ve ikinci e, nefhatu's sa'qi. E, nefhatu's sa'q. Sa ne demek saika normalde? Saika. Ne demek? Başka. Hım yani böyle bir çarpılma bir işte böyle şiddetli bir vurulma şey o ki elleti o ki yetagayyaru biha alalemul muşahedu. müşahid olan alemin değiştiği şeydir yani sura üfürülüp de hani artık yıldızların döküldüğü dağların yerinden oynadığı denizlerin işte taşlığı veyahut da insanların üzerine geldiği o şeydir o üfle iştir ve <gülüyor> onun düzeninin bozulduğu Düzeninin bozulduğu ve fiil فَنَاءُ وَالسَّعْقُ ve onda e, fena vardı yani bu kainat artık fani olacak gidecek ve bir çarpılma vardır ve fîhâ helâkü men قَضَ اللّٰهُ ihlâkihi ihlâkehu ihlâkehu Allah Teala'nın <gülüyor> Teala e, e, helak etmeyi dilediği Hı. her şeyin helakı vardır evet ve sâlişetü basi dirilme üfleyişidir. Bu e, ve e, yine dirilme. Valikiyam ile alimin ve alimin rapti için kıyam. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle meleklerden bir tanesine yani İsrafil e, diye ismini hadislerde bildiğimiz meleğe bir sur vermiştir. Bu vermiş olduğu sur ne içindir? Bu sura bir üfleyecektir, kıyamet kopacaktır, her şey ölecektir. Bir daha üfleyecektir. Bu defa her şey ne olacaktır? Bu defa her şey dirilecektir. Öyle mi? Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, ''Ben nasıl nimetleneyim? Ben nasıl rahat edeyim?'' Surun sahibi boynunu bükmüş, elinde sur beklerken, yani Allah'tan her an emir alıp da kıyamet kopacakken, öyle bir belirsizlik varken, ben nasıl hani rahat olayım? Ben nasıl kendimi nimet içerisinde hissedeyim diye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bahsetmiş olduğu sur, bu sur. Kim normalde ayet-i kerimelerde Allah azze ve celle farklı farklı ayetlerde kıyametten önce ve kıyamet anında sura üflüleceğinden söz ediyor. Yani ve nufiha fi's-suri mesela. Yeumunfahu fi's-suri o gün şeye sura üflenecektir diyor. Mesela Allah azze ve celle bazı bir ayette diyor ki fefezi'a men fi's-semavati vel Yerde ve gökte olan her şey ürkmüştür. Bir rivayette de fesaiqa men fi's-semavati vel Yani yerde ve gökte olan her şey çarpılmıştır, bayılmıştır, düşmüştür şeklinde bir tabir kullanıyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu konuda bir hadis var. Yani uzunca bir hadis var. Bu meseleyi baştan sona anlatan yaklaşık 3-4 sayfa rivayeti tutan bir hadis var Tabarani'de olan. Ve bu sura üfleme ayetlerinde bazı müfessirlerin nakletmiş olduğu bir hadis var, bir rivayet var. Lakin İbn Kesir'in de İbn Kesir de diyor ki bu hadisin senedi zayıf. Yani dayanağı zayıf olan bir adam. Hadiste hem nekaret var metninde hem de inqita var senedinde kopukluk var. Bir de çok uzun bir rivayet. Lakin parçaları farklı hadislerde sahih olmuş olan bir hadis. Hani belki halk arasında da bilinen hikaye türünde bir kıyamet şeyi var. İşte önce sura üflenecek. İşte insanlar bütün kainat değişecek, herkes ölecek. Ondan sonra işte şu olacak, yağmur yağacak işte falan. Allah Alem O da bu rivayetten alınmış. Yani halkın arasında yaygın olarak anlatılan böyle hikaye şeklinde anlatılan kıyamet hali de burada ve bu şekilde alınmış. Bazı alimlere göre iki tane üfleme olacak. Bazı alimlere göre üç tane üfleme olacak. İki tane üfleme olacak diyenler ayetlere dayanıp da birinci üflemeyle bütün kainat yerle bir olacak. Kainatın nizamı değişecek, herkes ölecek. İkinci üflemeyle hem kıyametle beraber ölenler hem de ondan önce ölenler komple ayaklanacaklar. Allah azze ve celle hesap vermek için mahşer toprağına toplanacaklar e, diye. Bir de üç tane olduğunu e, söyleyenler var. Üç tane olduğunu söyleyenler de o hadise dayanıyorlar. İşte birinci olduğunda yerde gökte herkes bir ürkecek birinci üflemede. Yani herkes ne oluyor diyecek. Sonra ikinci üfleme olacak. Bu defa kainatın nizamı değişecek, e, Allah bullak olacak yani her şey. İşte o yıldızların döküldüğü, gökyüzünün erimiş yağ gibi aşağıya doğru aktığı, o Allah Celle'nin dağları dümdüz ettiği o an e işte. Sonra tekrar üçüncü bir defa üfleme olacak. Bu defa insanlar ne yapacak? Bu defa insanlar e, şeye doğru ayaklanacaklar. Burada bilinmesi gereken yani hem Nas'la, Kur'an'la hem sünnetle sabit olan sura kıyamet için ve insanların tekrar ayaklanması için sura müfle necey. Sayısına gelince Allah en doğrusunu bilir. Evet. Yu'minune iman diyorlar bil bas ve'n nşur dirime dirime dirilme iman ediyorlar. Ve enallah muakki Allah yeb'as diritiyor min men fil kubur. Kabirlerde olanlar olan kimse onları diriltiyor fiqomun nas kalkıyor grafik <gülüyor> <gülüyor> alemine aleme rapicin hufaten uraten gurlen çıplak e, ayakla çıplak ayakla zaten çıplak hı <gülüyor> gurlen e, sünnetsiz sünnetsiz bir şekilde aleme rabine alemele Allah için e, ayak kalkıyorlar yani ne oluyor kemabe dekum taudun yani nasıl ki Allah ze vecellebini nasıl başlatmışsa Aynı şekilde tekrardan ne yapıyoruz? Tekrardan geri dönüyoruz. Nasıl ki annemizin karnından sünnetsiz, çıplak bir şekilde çıktık. Aynı vaziyette Allah'ın evcellerinin karşısına çıplak vaziyette, ayakkabısız ve sünnetsiz bir şekilde herkes ne yapacak? Herkes geçecek. Tedunu minhum şemsun. güneş onlardan yakın oluyor mu? Güneş onlara yaklaşır. Yaklaşır. Feyarikuna ala kadri Herkes amellerinin oranında terler. Minhum men yulcimu hula araku onlardan bazısı vardır ter onun ağzını kapatır ağzını şey yapar perçimler ve övul men yubathu ve tenşqu عنهl ardu nabi yuna muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk toprakın kendinden açılacağı ve ilk diriltilecek olan insan kimdir peygamber aleyhisselatu vesselamdır normalde insanlar hepsi e, surla beraber kıyametle beraber öldükten sonra daha sonra ölüler de dirildikten sonra Önce bir insanlar bir toplanacaklar. Yani bir hesap vermeden önce herkes bir şeye toplanacak, ee, herkes bir meydana toplanacaklar. Bu meydanda insanları Allah şeye benzetiyor. كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٍ Yani onlar sanki yayılmış çekilgeler gibidirler. İnsanlar bu durumdayken çıplak olacaklar. Yani herkes çırılçırılacak. Hatta Hz. Ayşe soruyor ya Resulallah diyor nasıl yani hani kadınlarla erkekler nasıl bir arada? Çıplak olacaklar. Peygamber diyor o gün Ayşe herkesin kendini ilgilendiren bir işi vardır. Yani kimse o gün dönüp kimseye bakacak durumda değil. Herkes kendiyle, kendi, kendinin sonunu düşünecek. İşte o sırada insanlar beklerken Güneş insanların şeyine inecek. Güneş insanların kafasına bir karış yaklaşacak hadis-i şerif. Burada etmiş oldukları hepsi hadislerden alınan şeyler. Güneş insanların kafasına yakınlaşacak bir karış. İşte o sırada insanlar terleyecek. Neye göre terleyecek? Herkes kötü amellerine göre terleyecek. Yani günahları az olan adam işte buraya kadar terleyecek. Günahları diyelim orta olan adam göbeğine kadar terleyecek. Günahları çok olan adam da şeye kadar terleyecek. Ee, ağzını ter kapatacak yani nefes alıp almama arasında e, bekleyecek ve insanlar bir endişe olacak, ne olacak acaba? Hani ne olacak diye. İşte tam o sırada o hesabı verememenin dehşeti ne olacağını bilmemenin probleminde hani birilerine gidelim de bize aracı olsunlar. Allah Azze ve Celle bizden bu hali gidersin <gülüyor> desinler diye. İşte Adem Aleyhisselam'a gidecekler, ha gönderecek, İbrahim'e gidecekler. En son Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a ne yapacaklar? Gelecekler. Evet. وَفِذَٰلِكَ Bu büyük günde يَخْرُجُ النَّاسُ İnsanlar çıkıyor. مِنَ الْأَجَدَاسِ Yerlerinden, kabirlerinden. Kabirlerinden. كَأَنَّهُمْ <gülüyor> جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ Yayılmış çekirge gibi kabirlerinden. ya çekirge sürüsü gibi insanlar kabirlerinde ne yapacaklar? Çıkacaklar. مُسْرَعِينَ Sürat değil mi? Hızlı bir şekilde. مُخْتَعِينَ <gülüyor> O gün bir çağırıcı olacak değil mi? O gün mesela bazı rivayetlerde Allah Azze ve Celle bazı yerlerde kıyamet sahne sahne çünkü. Yani mesela onu da söyleyelim, bu münasebetle. Kıyamet günü ile ilgili bazı ayetlerde ve hadislerde zahiren çelişki görülebilir. Yani mesela işte diyelim ne gibi? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya işte hani biz mesela o gün onların eline ayağına şey vururuz da, ee, kilit vururuz da, o şey, dillerine kilit vururuz da elleri ve ayakları konuşur diyor mesela. Bir ayette diyor hani onlar o gün yalan söyleyecekleri hiçbir şey kalmamıştır diyor. Başka bir ayette diyor ki müşrikler o gün diyecek ki Rabbimiz vallahi bir şirk koşmadık. Şimdi normal zahiren bu hikayet birbirle çelişi gibi görünüyor. Öyle değil mi? Yani hani hani ağızlarına şey vuracaktık, konuşamayacaklardı ama adamlar yalan söylüyorlar Allah'ın huzurunda. Kıyamet sahne sahne. Yani her ayet öncesiyle sonrasıyla bakmak lazım. Her ayet bir sahneden söz ediyor. Yani kıyamet öyle hemen oldu bitecek diye bir şey yok. Hemen oldu bugün bir günde, o kadar bütün kainat tarihindeki bütün insanlar bir defa Allah'a hesap verecekler. Tek tek yediğinden, içtiğinden, giydiğinden yaşadığından, konuştuğundan, yaptığından hepsinin gençliğinin malının, ömrünün hepsinin hesabını verecek insanlar. Onun için kıyamet ne? Kıyamet sahne sahne hesap defterlerin verilmesinin sahnesi amellerin tartılması sahnesi İnsanların birbirinden ayrılması sahnesi, insanların peygamberlerinin bayrağının altında toplanması sahnesi, hesapsız cennete doğru götürüleceklerin sahnesi, ondan sonra hesapsız cehenneme götürüleceklerin sahnesi, e, arafta duranların sahnesi, fetret ehli olup da veya da deli olup da ayrıyeten kıyamete imtihana çekilecek olanların sahnesi, insanların birbirinden haklarının talep ettiği sahne, yani herkes hak sahiplerinin karşı karşıya, bunlar hep ne? Sahne sahne. Onun için böyle bir zahiri çelişki hadislerde veyahut da e, ayetlerde gördüğümüz zaman bileceğiz ki bu nedir? Bu Sahnesaki İbn Abbas bu tip ayetleri bu şekilde çözmüştür. Yani aralarını bu şekilde cem etmiş. Hani bu bir sahnedir, bu bir sahnedir diye. Hani mesela bu sahnede yalan söyleyecekler. akabinde Allah azze ve celle ağızlarına kilit vuracak. Bir daha ne yapamayacaklar? Bir daha işte konuşamayacaklar gibi. E organları zaten hakkı ne yapacak? İtiraf edecek gibi. Bunu da bu şekilde ne yapalım? Bu şekilde bilelim. Evet. ha O gün bir dahi olacak. İşte bazı rivayetlerde Allah azze ve celle meleğe çağırtıracak. Bazı rivayetlerde Allah direkt e, o gün seslenecek. Mesela direkt ki, eyne cebabira. Nerede yeryüzünün cabbarları? Hani o insanlara karşı tekebbür edenler, insanlara ezenler. işte bu tagutlar, bu yöneticiler. Hani nerede onlar? Nerede mülk sahipleri? Hani ben mülk sahibiyim, benim elimde mülküm var diyenler nerede bunlar diye mesela şey yapacak. Tabi kimsenin ses çıkmayacak. Ses yok. Vazısında insanlar hepsi öldürüldüğünden hiç kimse kalmıyor. Ölüm meleği de dahil hepsi öldü. Allah hepsinin ölüm Yazdığından dolayı kimse kalmayacak. Bazısında insanlar bazı nidaya, insanlar utançlarından cevap veremeyecekler. Sonra Allah azze ve celle mesela bir ayet-i diyor diyor ya işte Allah o gün bakılacak Limenil Mulk yani bugün mülk kime aittir e diye kimseden cevap yok hadiste. Yani kim cevap o. kim o gün diyecek mülk bendendir e diye. Allah azze ve celle bu defa diyor ki Lillahil vahidil kahar, cevabı da o verecek yani. Bugün mülk, vahid ve kahar olan Allah azze ve celle'nin elindedir diye. <gülüyor> Muhtaine de insanın gözünü bir yere dikip kafasını kaldırıp kafayı kaldırıp gözü bir yere dikip oraya doğru gitmek. Yani adamlar kafalarını kaldırıp o çağrana doğru bakıp o tarafa doğru ne yapacaklar? Gidecekler. Muhtaine muknu'i rûsihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve hawa yani öyle bir halde Allah, hani Allah azze ve celle diyor ve la tahsebenne Allahe gafilen amma ya'meluz zalimun اِنَّمَا يُأْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِيهِ الْأَبْصَرِ Sakın ha! Allah Azze ve Celle'nin zalimlerin yaptığından gafil olduğunu zannetme. Onları o gün gözlerin dikileceği güne ertelemiştir Allah Azze ve Celle. Öyle bir gündür ki onlar gözlerini dikecekler onlara çağıracak olana, o şekilde ona doğru gidecekler ve gözleri kendilerine de dönmeyecek. Yani o şarkışkınlıktan, o ürpertiden, o ülkelikten, hani sadece bakacaklar. Şey yok. Yani böyle hani bir başka sağa sola bakayım, bir kendime bakayım, böyle bir şey yok. O günü Allah Azze onları ne yapmıştır? Ertelemiştir. Yani bu lafız ayetten alınmış bir lafız. Evet. Her hareket sönmüştür. Her hareket durgunlaşmıştır. Esımtu, el rahibi. Çok ürkütücü bir sessizlik insanların üzerine çökmüştür. Yani çok ürkütücü bir ses. Hani böyle hiç şey yok. Herkes sessiz bir vaziyette bekliyor. Bazı sahnelerden insanlar fısıldaşacaklar ama. Yani bazıları böyle kendi aralarında hani ne olacak halimiz diye böyle bir fısıldaşma olacak. Ama genel itibariyle ürkütücü bir sessizlik insanların üzerine çökmüştür. Aysu <gülüyor> şöyle <gülüyor> ki tunşiru. Tunşiru, suhufu'l-a'mali. Amel defterleri ne yapacaktır? Neşredilecektir, yayınlanacaktır. Feyukşafu <gülüyor> el-mehbu'u. Yani saklanmış olan ne yapacaktır? Açığa çıkarılacaktır. Keşfedilecektir. Ve yuzharu'l-mestur, <gülüyor> üzeri setre üzeri örtülen açığa çıkarılacaktır. Ve yuftadahu'l-maknunu fis Gönüllerde, kalplerde gizli olanlar ne olacaktır? Ee, şey açığa çıkarılacaktır. Tabi ne? Ee, i̇nsanı zem edici bir şekilde, iftida edici bir şekilde açığa çıkaracaktır. Ve yukallimullahu ibadahu yawmı'l-kiyame. Allah kullarıyla konuşacaktır. ليس بينه وبينهم ترجمان onunla Allah arasında bir tercüman olmayacaktı yani direkt Allah kendi kullarıyla muhatap olacaktı ve yud'an nasu bi'smaihim ve asma'i insanlar babalarının ve kendi isimleriyle çağır. yani mesela ne ey Mehmet oğlu Abdullah gel bakalım diyecek Allah azze ve celle gelecek Allah azze ve celle aracı olmadan bizzat kendisi niye bunu yaptın Niye bunu dedin? Niye bunu konuştun diye herkesi tek tek ne yapacaktır? Herkes tek tek hesaba çekecektir. Evet. Allah bizi korusun. Ve bilmizan ve bilmizan iman diyorlar. Elbette o ki kefetan iki kefe vardır. Tu tu tuzne bi tu bihi amalul Kulların amellerinin kendiyle tartılacağı iki tane kefesi olan mizana iman ederler. Öyle değil mi? Ayet-i kerimelerde mizan var mı? <gülüyor> var. Mesela örnek, kim söyleyecek? <gülüyor> o ayrı. Kim söyleyecek? وَوُضِعَ <gülüyor> mizan. Yok mu? وَوُضِعَ <gülüyor> mizan. O gün mizan kurulacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Peki ne yapılacaktır bu mizanla? Mizan niye kurulacaktır? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ yara يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا Kim zerreyi miskal hayır yapmışsa onu görecek. Nasıl görecek? Tartılacak, adam onu görecek. Kim zerreyi miskal şer yapmışsa onu ne yapacak? Görecek. وَمَنْ Fa مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ şey, Araf suresinde ne diyordu Allah Azze ve Celle? وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O gün e, mizana ağır gelecek olanlar kurtuluş edeceklerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمُ <gülüyor> Onlar ki nefislerini khusana uğratanlar olacaktır. Yani mizan kurulacaktır, mizanın iki kefesi olacaktır. Bir kefesine insanların salih amelleri, bir kefesine insanların talih amelleri konulacaktır. Ve bunlar tartılacaktır. Hangisi gelirse Salih amelleri ağır gelenler, felah edecek olanlar. kötü amelleri ağır gelenler cehenneme uğrayacak olanlar. ikisi eşit gelenler de artık Allah azze ve celle'nin rahmetine kalmış olup da işte kimisi peygamberin şefaatiyle, kimisi Allah'ın affetmesiyle, kimisi Araf'ta kalıp da Allah'tan dilemesiyle kurtulacak olanlardır. Evet. Mu'minune iman ediyorlar <gülüyor> bima yekunu min Devabı ne? İki. Devabı ne demek? Divanlar. Tamam, divanlar. Divan. Yani ya, divan nedir? İçer, i̇çerisine yazılar yazılan bir şeylerin toplandığı kitaptır. O gün divanlar yayılacak. Yani insanların mesela amel divanları ne yapmışlar, ne etmişler, bütün hepsi yayılacak. Ve ihsaḥiiful ameli. Divan nedir? Amel sayfelerdir. Fa aqidun bi yemini sığdıran alanlar vardır. Ve aqidun kitābuhu bi şimali soluyla kitabını alanlar vardır. اَوْ مِنْ وَرَاءِ Veya soluyla arka taraftan, en kötü olanlar yani arkasından alanlar vardır. Amel defterleri dağıtıldığı zaman, salih olan insanlar sağla alacaklar amel defterlerini. Kötüler soldan, daha kötüler, kötünün kötüsü olanlar da soldan ve arkadan alacaklar şeylerini yani amel defterlerini. İnsanlar zaten orada daha amel defterleri açılmadan alış şeklinden içinde ne olduğunu anlayacaklar. Yani hani demek ki bunda ne var, bunda bir kötülük var diye. Evet. Vasratu mensubun ala cehennemin sırtına kurulmuştur. Cehennemin sırtına kurulmuştur. Ettecevzuhul ebrarru ebrarru ve zelu anhu el fujjaru faciller de ondan kayacaktır. Bazı rivayetlerde peygamberimiz sıratı kıldan ince şeyden kılıçtan da keskin olduğunu söylüyor ve insanlar yine amelleri oranında oradan geçecek diyor Peygamberimiz. Oradan bir şimşek hızıyla geçen, bir deveye binmiş gibi geçen, yürüyerek geçen, koşarak geçen, emekleyerek geçen ve geçemeyenler. Yani takılıp kalanlar, tam sona ulaştığı zaman düşenler bu şekilde. Bu nedir? İnsanlar artık amel defterleri tartıldıktan sonra, her şey bittikten sonra cennete ve cehenneme doğru giderken cehennemin sırtında şey var. Cehennemin sırtında kurulmuş olan ne var? Bir sırat köprüsü dediğimiz köprü var. Müslümanlar işte onun üzerinden geçip cennete gidecekler. Kafirler oradan geçemeyip de ne yapacaklar veyahut da Müslüman olup da günah sahibi olanlar ama Allah'ın affetmedi yani belli bir süre yanmalarını istediği insanlar Allah bizi korusun oradan şey yapacaklar, aşağıya işte düşecekler ve o şekilde yanacaklar şeyde. E, sıratın üzerinde, bazı alimler bunu şeye de yorumlamışlar. Şimdi belki şöyle bir şey gelir aklımıza, hani Müslümanlar niye cehennemin yani cennete girecek olan bir adam niye cehennemin üzerinden yürüsün ki ve sıratın üzerinden gelsin ki diye. Meryem suresinde bir ayet var ya, tefsiri çok müşkil olan bir ayet. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا duha. Sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o ateşe girecektir, diyor Allah Azze ve Celle e, ayet-i kerimede. Yani herkes o ateşe e, girecektir diye bazı halinler işte müminlerin de ateşe girmesini o sıratın üzerindeki o vurut yani ateşin üzerinden geçmek olarak tefsir etmişler yani bir tefsiri de bu şekilde yapmışlar evet. Ve cennet ve cennet ateş ve cennet yaratılmıştır ve mevcudetani elan şu anda mevcuttur. Evet. Ve tab yani ebeden ve tab daya ve fani olmayacaklar ve ebedi ebedi eski de fani de olmayacaklardır. Vel cennetu darul mu'minine minherin müminlerin yeridir. El muvahhidin el muttakine fakwadumurri müminlerin yeridir. Ve'n naru darul günahkarların yurdudur. Ve'l kafirine minel müşriklerden kafirlerden kafirlerin yurdudur. yeridir vel yahudi vel nasara vel munafikin <gülüyor> yahudi hristiyan ve munafiklerin vel mul vel mulhidin vel e, و... mulhid inkarcı demek değil mi inhad eden İl e, ilhad normalde ne demek Kelime manası sapma demek ilhadın normalde kelime manası <gülüyor> sapma demek evet vel vesnine yani vel veseniyin putperestler putperestler mi yurdudur, yurdudur. Normalde eli sünnetin itikadına göre cennette cehennemde nedirler? Yaratılmışlardır ve mevcutturlar. Yani şu anda cennette cehennemde yaratılmışlardır ve nedirler ve mevcutturlar eli sünnete göre. Bunun delilleri nedir? Mesela cennetin şu anda şeyin mevcut olduğunu delillerini kim söyleyecek bize? Başka? Mi'raj başka. sen çağır, Evet, başka? Güzel. Üç tane oldu. Şu ameli yaparsanız cennete şu köşkü alırsınız. Şu ameli yaparsanız işte cennette size bir tane şey ekilir. Mesela diye. Vallahi ben cennette işte Ömer'in şeyini gördüm. Mesela gibi. Peygamberimizin cenneti görüp cennetten haber vermesi hadisleri. Aynı zamanda nedir? Cennetin şu anda yaratıldığının ve cennetin şu anda var olduğunu bize gösterir. Peki cennetin ve cehennemin ebedi olacağı? Ebedi olarak orada kalacaklardır. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Veyahut mesela خالدين فيها ebede Hem cennetlikler için hem cehennemlikler için geçen bütün ayetler buna ne yapılır? Buna hamledir. Veyahut da mesela Allah'ın müşrikleri için وَمَا minha مِنْهَا onlar oradan çıkarılacak değillerdir. Yani hani oradan çıkma gibi bir şey onlar için ne değildir söz konusu değildir. E çıkma gibi bir şey söz, söz konusu değilse demek ki orası nedir? Orası demek ki şeydir kalacaktır. Lakin bu konuda bir ayet kelime var Hud suresinde öyle değil mi? Abi Hud suresinde Allahu Alem bir ayet kelime var Allah Azze ve Celle ayet kelimesi diyor ki wa minhum shaqiun wa sa'id. Onlardan şaki olanlar vardır ve onlardan sa'id olanlar vardır. Yani mutlu olanlar vardır, mutsuz olanlar vardır diyor Allah Azze ve Celle. Mutlu olanları anlatırken Allah Azze ve Celle diyor ki ve الَّذِينَ O şey olanlar, o şaki olanlar o cehennemde kalacaklardır. Yer ve gök devam ettiği müddetçe o cehennemde kalacaklardır. اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ Rabbinin dilemesi müstesna. Rabbinin dilemesi müstesna. ''İnne rabbaka fa'alun lima yurid.'' Senin Rabbin dilediğini ne yapar? Senin Rabbin dilediğini yapar. ''Ve emme allazine şukhu, fafinnari khalidine fiha, ma dâmeti semaavatu wal ardu, illa ma şa'a rabbuka, inne rabbaka fa'alun lima yurid.'' ''Ve emme allazine su'idu, atâen Öyle mi? اَتَاءَنْ غَيْرَ مَجْدُ O şaki olanlar cehennemde kalacaklardır ve cehennemlerde yer ve gök devam ettiği müddetçe cehennemde kalacaklardır اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ Rabbinin dilemesi müstesna senin Rabbin dilediğini yapar Cenn mutlu olanlar ise cennette yer ve gök devam ettiği müddetçe kalacaklardır ve onlara kesik olmayan bir nimet vardır bu ayet-i kerimeye dayanarak bazı alimler Seleften de bazılarına görüş nispet ederek demişler ki Cennet şey ce ebedidir lakin cehennem ebedi değildir. Yani günlerden bir gün gelecek cehennem ne olacaktır? Cehennem ortadan kalkacaktır demişler. Yani cehennem azabı ortadan kalkacaktır demişler. Niye? Çünkü demişler Allah cennetlikleri anlatırken bu ayet-i kerimede onlara sonu kesik olmayan nimetleri vaat etmiştir. Cehennemlikler için ise onlar yer ve gök devam ettiği müddetçe orada kalacaklardır. Rabbinin dilemesi müstesna demiştir. Demek ki Allah ne yapacaktır? Dileyecektir ve onlar şeyden çıkarılacaktır. Estağfurullah. Allah dileyecektir ve cehennem ne olacaktır? Ve cehennem fani olacaktır demişlerdir. Bu görüşü maalesef savunanların arasında Şeyhülislam ve i Teymiye de var. Yani bu görüşü e, savunan. Seleften bazılarına, sahabeden bazılarına bu görüş nispet edilse de hadis-i alimleri bu sahabeye nispet edilen senetlerin zayıf olduğunu bundan dolayı kabul edilmeyeceğini söylemişler. Peki bu problem niye çıkmış ortaya? Burada tabii ki bu görüşe intifat edilmez. Yani kaili ve söyleyeni kim olursa olsun ve bizim için önemli olan nedir? Bizim için önemli olan delildir. Biz ateşe baktığımız zaman Allah Azze ve Celle ateşin ebedi olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Ateşliklerin ebedi ateşte kalacağını, Kur'an-ı Kerim'de cehennemde kalacağını beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle onların oradan çıkarılamayacağı, çıkarılmayacağını Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde beyan etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açık bir şekilde ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Burada ne var? İlla maşa a rabuke. Rabbinin dilemesi müstesna diyor. Normalde Kur'an-ı Kerim ayetleri muhkemdirler ve nedirler? Müteşabihtirler, öyle mi? Muhkem ne demektir, müteşabih ne demektir? Birçok tefsir yapılmakla beraber, yani asıl olarak bu an anlamdaki yani şu an benim kullandığım mana nedir? Müteşabih, birden fazla manaya gelen ve ihtimalli olan ayet demektir. Muhkem ayet nedir? Muhkem ayet ise tek başına anlam ifade eden, çok açık ve net olan ayet demektir. Normalde Müslümanın üzerine düşen, konuları tahrir ederken, mühkem olan ayetlere başvurup, yani kitabın anası konumunda olan ayetlere başvurup, müteşabih ayetleri de, mühkem ayetlerin ışığında anlamaktır. Öyle mi? Birden fazla manaya gelebilecek, ihtimalli olacak olan ayetleri, tek manaya gelen ayetlerin altına sokup, onun ışığında ne yapmaktı Onun ışığında anlamaktır. Aksi halde ne olur? Aksi halde insan hem sapar, hem de ne yapar, hem de saptırabilir. Muhkem olan ayetler ne diyor? Bu saydığımız hükümleri söylüyor. Ateş de ebedidir, cehennem de ebedidir, cehennemlikler de orada yani kafir olup da cehennemde kalacak olanlar da onlar da orada ebedidir diyor. Bunlar birden fazla manaya gelir mi? Gelmez. Çok açık ve net değil mi? Tek kelimeyle. Rabbinin dilemesi müstesna. Bu birden fazla manaya gelir. Çünkü bir defa biz Rabbin neyi dilediğini bilmiyoruz. Yani Rabbim Cehennemin de fani cehennemin de bir gün bitmesini dilemiş olabilir. Rabbim cehennemi değil de, cehennemin içindeki azap türlerinden birinin de e, bir gün bitmesini e, dilemiş olabilir. Cehennem normalde nedir? Cehennem biz dediğimiz zaman, cehennem sadece ateşten mi ibarettir? Hayır, ateş, cehennem azaplarından bir azaptır sadece. Ateş, cehennem azaplarından nedir? Cehennem azaplarından bir azaptır e, sadece. Ne var başka? Zemherir var. Soğuk var yani ateşin aynı gibi insanların eziyet göreceği soğuk var. Yiyecek azap çeşitleri var mesela zakkum var, ilim var öyle değil mi? Kaynar su var mesela şeyde cehennemde. Ateşten ayakkabılar var mesela ayrı Ebu Talibe verilmiş olan bir şey Ebu Talibe verilmiş olan azap. Hayvanlarla yapılan azap çeşitleri var mesela yılanlarla, çıyanlarla, işte vesaire parçalayıcı hayvanlarla yapılan azap türleri var. Yani burada Rabbimin neyi dilediği malum değil. Öde e mi? Bir kapalılık var. O zaman bizim bunu neye götürmemiz lazım? Bunu müteşabi olarak kabul edip, bunu muhkem olan naslara götürüp tevdi etmemiz lazım ve o şekilde anlamamız lazım. O zaman ne diyeceğiz? Ateş de, cehennem de vardır ve kalacaktır. E, Açık muhkem olan ayetler bunu gösterir. Bu konuda, bu söylemiş olduğumuz ayette dayanıp fikir beyan edenlerin fikri de ne değildir? Tutarlı bir görüş değildir. Evet ve yo minne eman jordan ki ann ummetu muhammedin muwaqqaf ki kıyamet günü hesaba çekilecek birinci ümmettir ümmettir burada duralım bu bu ümmetin meselesine girdi artık şefaat havuz vesaire burada duralım sorusu olan var mı Soru sormak isteyen kardeş. Buyur. O zaman Allah'tan beklediyse, Allah'tan Tamam. ondan Tamam. Tamam var. Hadisi mi soruyorsun? Var mı diye mi soruyorsun? Bu var. Bu sahihte sabit olan bir hadis. Yani o gün. Allah azze ve celle nida edecek kim benim için amel yaptıysa ecrini benden kim de amelinde bana şirk koştuysa ben ondan da onu amelinden de müstahniyim. Yani ihtiyacım yoktur diyecek Allah azze ve celle. Bazı rivayetlerde gitsin kimin için amel yapmışsa ecrini ondan alsın diyecek bu say Bu mesela işte sırat, mizam ve başka başka şeyler kıyametle ilgili bunların bir sıralaması var mı? Bazı alimler sıralamaya gitmişler ama Allahu alem yani hani bin nas Sırası budur dememiş. Hani kendileri nasları bir araya getirip sıralamaya gitmişler. Ama bu iştihadi bir şey yani. Nasla sabit olan bir şey değil. Sıralama. Bunlar nasla sabit. Sıralaması ihtiyada bağlı olan bir şey. İşte mesela art var ya. Art dediğimiz şey yani arz amellerin arz edilmesi meselesi var. O mu önce, mizan mı önce? İşte o mu sonra, mizan mı sonra? İşte amel defterleri mi önce yayılacak, mizan mı önce kurulacak falan, bunlar hep tartışılmış şeyler yani. Evet, başka? Yok, vahir-i Var mı? Herkes hesaba çekilecek mi? Herkes hesaba çekilecek normalde. Ama nedir? E, bazı insanlar da var ki onlar hesapsız bir şekilde e, cennete gidecekler. Onlar da kimdir? Kimdir onlar, kim bize söyleyecek? Hı? Başka? <gülüyor> o sabredenler ecirlerini hesapsız bir şekilde alacaklar. Hesaba çekilmeyecekler demiyor. <gülüyor> hesapsız bir şekilde alacaklar. Başka? <gülüyor> Bu ümmetten 70 bin tane insan, o kâşenin meselesi var ya. Cennete sorgusuz ve sualsiz gidecekler. Kimdir onlar ya Resulallah? Rukiye talep etmeyenler, ateş ile tedavi olmayanlar, tira yapmayanlar, hiçbir şeyde uğursuzluk aramayanlar ve Allah Allah'a hakkıyla tevekkül edenler. Bunlar cennete ne yapacaklardır? Hesapsız bir şekilde cennete gideceklerdir. Ökaşa kalkmış demiş Ya Resulallah, dua et, ben de onlardan olayım. O da demiş sen de onlardasın. Bir sahabe daha kalkmış demiş Ya Resulallah, dua et, ben de onlardan olayım. O da demiş ökaşa seni geçti. Değil mi? Normalde bazı vasıflara sahip olan insanlar hiç hesaba çekilmeden ne yapacaklardır? Cennete gideceklerdir. Ama normalde insanların çoğu e, hesap şeyini verecekler. Yani bu vasıflara sahip olmayanlar hesap verecekler. Tamam? Başka? Şehitler mesela e, kul hakkı dışında, kul hakkı yoksa üstlerinde o zaman hesapsız bir şekilde cennete gidiler. Ama kul hakkı, borç vesaire varsa onun hesabını verecekler. Görecek. görecek herkes Allah'a görecek. Evet. O o gün için mi söylüyorsun? Hesap gününde. Tabii kafirler Allah azze ve celle hesap verecekler ama hani müminlerin gördüğü ve nimetlendiği şekilde Allah'ı görmeyecekler. Yani ya mesela hani görmeyecekler veyahut da hani Allah azze ve celle'ye hesap verecekler tercümansız bir şekilde. Ama müminlerin o nimet gömü mesela müminler cennete gidecek Allah'ı gördüğünde bununla nimetlenecek yani daha başka bir şey istemiyorum diyecek mesela Allah'a görmek müminler için en büyük nimet olacak ama kafirlerinki böyle olmayacak tabii yani nasıl ki mesela melekler aynı Azrail şey Azrail demeyelim de ölüm meleği aynı ölüm meleği mesela mümine geldiği zaman en güzel surette görüyor kafire geldiği zaman en fezia en kötü şeyde en kötü surette görmüş oluyor onlar da Allah aradıysa hesap verecekler ama Allah'a ölen nimet görmesiyle görmeyecekler çünkü Allah'a görmek bir nimet yani tamam. باشخة طبعا وآخر من دعوان الحمد لله رب العالمين